Ozu liba ala ala alihi ve salat ve hakkındaki bakma din la sharahu huda muhammad sallallahu aleyhi ve sellema hidayet olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meşru kılmış olduğu şeylerdendir keshar Ramadan al-mubarak mubarak salat at-taravih taravih Ramazan ayında meşhur konuşulmuş olduğu şeylerdendir. Bu hiye bu o, o mekket olan sünnettir. Sumu at-taravih taravih diye isimlendirilir. çünkü insanlar kari yastarihuna fiha bayna kulli 40 rak'atati insanlar dört her dört rekat arasında rahatladıklarından dolayı istirahat ettiklerinden dolayı. İstirahat ettiklerinden dolayı teravih diye isimlendirildi. Yani, Diyenler o çünkü onlar gece uyu diye namazlarını uzatıyorlardı. Teravih, "2" şey çoğulu. Neyin? Söyle. Neyin çoğulu? Ruh. Ruh, ruhu yoruhu teravih. Değil mi? Ne demek? Yani rûha rahatlattı demek. Hani istirahat etti, rahatlattı demek. Eski zamanda daha önce de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın namazının sıfatını anlatırken demiştik ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ve sahabe döneminde namazı uzun uzun kılarlardı. Hatta demiştik mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın uzun kılıyor diye kızdığı ve kısalt demiş olduğu sahabeye ne oku diyor mesela? Hani Muaz insanlara namaz kıldırdığı zaman namazı çok uzunca kıldırıyor. Vatandaşın biri de namazı bırakıp gidiyor tabi. Peygamberimize şikayet edince Peygamber Aleyhisselam diyor sen insanları fitneye mi düşüreceksin ey Muaz? İnsanlara namaz kıldırdığın zaman şunu şunu oku diyor mesela. Ne diyor orada Peygamberimiz? Besmele ve duha'yı oku değil mi? Subbihi isme rabbikal a'la yu oku. Yani şu anda bunları okumak uzun namaz kılmak. Mesela şu anda diyelim namaz kıldıran bir adam namazda bu sureleri okuduğu zaman baya baya uzun namaz kıldırıyor. Kıldırıyor oluyor ismi. Normal namaz ne? İşte mesela şey okumak, Maun suresini okumak. işte fil suresini okumak vesaire. Normal namaz da bu. Kısa namazda ise işte ihlas okumak, kevser okumak vesaire gibi. Yani eskiden böyle değildi. Eskiden namazı uzun tutarlardı. Hatta bazı sahabeler Ramazan ayında Peygamberimizle namaz kıldıklarında Ebu Zer mesela sahura zor yetiştiklerini söylüyor. Yani yatsıdan sonra namaza başlıyorlar sahura zor yetiştirdiklerini söylüyorlar. Bu da ne? Uzun bir namaz. İşte uzun olduğu için namaz bir de rekat sayısı da fazla olduğu için aralarda dinlenmişler. Yani iki selam verdikten sonra hani bir 10 dakika 15 dakika oturmuşlar, dinlenmişler. Zaten şu anda e, Arap bölgesinde hala bu adet devam ediyor ve şöyle de, değişmiş adet. Mesela 4 rekat kılıyorlar. Tabi aradan iki, iki buçuk saat geçmiş oluyor namaza başlamış olmaktan bazı yerlerde. Bazı yerlerde bir saat olmuş oluyor. İmam veyahut da bir âlim o camiye gelen veyahut da namaz kıldıran ilim adamıysa o aradaki 15-20 dakikada bir nasihat ediyor, bir konu anlatıyor. Sonra tekrar namaz kılıyorlar mesela. Sonra vitri kılıp, dağılıp gidiyorlar. Yani aralarda dinlendikleri için namaz uzun olduğundan dolayı bu namaza ne demiş Bu namaza teravih namazı denmiş. Evet. وَفِيْ لُهَا جَمَاعَةً فِي مَسْكِدِ اَحْتَيْرُ O'nun mescitte cemaat olarak yapılması neftar olandır. Fakat salliha sallallahu aleyhi ve selleme bi ashabihi fil mescidi leyalih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mes, ashabiyle beraber mescitte iki gece namaz kıldı. Summeta akara anissalati bihi onlardan sonra namazı erteledi. Kavfen <tümmete> korkarak <tümmete> min entufrada aleyhim onların üzerine farz, olması, farz olacağından, korktuğundan dolayı onlardan erteledi. Kame sebate fissahayni an Aisha radiyallahu anha, æişite, an æişite radiyallahu anha den, Sa, de sabit olduğu gibi Ennen Nebiya sallallahu aleyhi ve selleme e, salle mescidi zate leyletin. Bir gece Nebiya sallallahu aleyhi ve namaz kıldı. Veselle fissalatihi nasun. Insanlar da onun namazıyla namaz kıldılar. Sünneselle minen kabileti, sonra kabilen namaz kıldılar. سُمَّ صَلَّ مِنَ الْقَابِلَةِ Sonra bir sonraki gün, yani gelen günde Peygamberimiz onlara namaz kıldı. وَكَتُرَ النَّاسُ Ve insanlar çoğaldı. سُمَّ اشْتَمَعُ مِنَ الْلَيْلَةِ الثَالِسَةِ عَبُ الرَّابِعَةِ Sonra 3. ve 4. gecede de toplandılar. فَرَمْ يَحْرُجْ اِلَيْهِمْ Onların yanına çıkmadı. فَرَمْ مَا اسْبَحَ Ne zaman sabah oldu? قَالَ قَدْ رَعَيْتُ الَّذ۪ي سَن Ben sizin yaptıklarınızı gördüm. Felem yemne'ni beni men etmez. Hani min al-khuruc. Felem yemne'ni size çıkmaktan beni men etmedi. Illa anni khashitu. Khashitu an tufra Sizin üzerinize fasl olmasını korktuğumdan dolayı ben çıkmadım Evet. Zade fi rivayetil Bukhari, Bukhari rivayeti ziyade de bulundu. Ve dalike fi ramadani, ve dalike fi ramadane. <gülüyor> bu, Ramadana. Ramazan'daydi. Ve fealaha sahabatuhu min ba'dihi, Sah Ashabi ondan sonra bunu yaptı, bunu yeni getirdi. Ve telakkatha ummetuhu, ummetuhu bil qubuli, bil qabuli. Bil qabuli, ummeti ise bunu kabul etti. Tamam. O zaman şimdi bu, Teravih namazının aslı nedir onu söyleyelim. Normalde teravih namazı normalde gece namazıdır. Tamam mı? Biz dedik gece namazı nedir? Gece namazı insanın yatsı namazının vakti girdikten sonra, yatsıyı kıldıktan sonra fecir vaktine kadar kıldığı bütün namazın adı nedir? Kıldığı bütün namazın adı? Gece namazıdır, öyle mi? kıyam Yani yatsı namazı kılındıktan sonra fecre kadar kılınan bütün nafilenin ismi kıyam ül -Ley'dir. Ha uyku uy, uy, yani uykuya yatıp uykudan kalkıp kılarsa bunun ismi ne olur? Teheccüd olur. Öyle mi? Ramazan ayında yaparsa bunun ismi ne olur? Teravih olur. Anlaşıldı? Yani normalde bu namaz geceleyin kılınan gece nafilesi demiş olduğumuz Salatül Leyl mesna mesna diyor ya Peygamber Efendimiz Salatullah. Aa o bütün hepsi bu namaz aslında. Lakin Ramazanda kılındığı zaman bunun ismi ne oluyor? Teravih oluyor. Yani Ramazan'a ait bir namaz olduğu için. Gece diyelim normal kılındığında qiyam oluyor ama uyursan uykunu bozup kalkarsan ki en faziletli olanını yapmış olursun. O zaman bunun ismi ne olmuş oluyor? Teheccüd namazı olmuş oluyor. Ama hepsinin ortak ismi ne? qiyam ül Bu teravih namazı da peygamber vesselam biz ne demiştik hatırlıyorsanız demiştik peygamberimiz gecenin başında da namaz kılmış, ortasında namaz kılmış, sonunda da namaz kılmış öyle mi? Belli bir vakti namaz için muayyen bir vakit kılmamış ama en faziletli olan namazın gecenin sonunda kılınan namaz olduğunu beyan etmiş, tamam? En faziletli olan namazın gecenin sonunda kılınan namaz olduğunu beyan etmiş. İşte Ramazan ayı girdiği zaman mescide gidiyor ve kıldığı nafile namazı mescitte kılıyor. Ramazan ayı olduğu zaman Peygamberimiz mescide gidiyor ve kıldığı nafile namazı mescitte insanlarla beraber kılıyor. O sırada işte İnsanlar peygamberimizin namaz kıldığını görünce onlar da gelip peygamberimizle beraber namaz kılıyorlar. Tamam mı? Bunu kim rivayet ediyor? Ayşe annemiz rivayet ediyor. İnsanlar peygamberimizle namaz kılınca diyelim birinci gün on kişi, ikinci gün millet birileri daha duyuyor peygamberimizin namaz kıldığını vesaire mescidde oluyor. Yani insanlar peygamberimizin yatsıdan sonra kıyam uleylini evde tek başına değil de gelipçe ce mescidde cemaatle kıldırdığını duyunca hem cemaatin faziletine erişmek Hem Resûlullah'ın bereketinden faydalanmak için insanlar mescidi dolduruyorlar. Resulullah da bunu görünce bir sonraki gün çıkmıyor namaza. Yani bu ortamı görünce herkesin namaza geldiğini görünce Resûlullah namaza çıkmıyor. Tabi insanlar bekliyorlar, insanlar geliyorlar yine mescide. Peygamberimizin çıkmasını bekliyorlar. Aleyhisselatu vesselam onlara diyor ki ''Benim sizi bundan men etmemin yani benim beni buraya çıkmaktan men eden tek bir şey var o da nedir?'' sizin bunun sizin üzerinize farz olduğundan korkmamdır, öyle mi? Hani böyle güzel bir namaz, bereketli olan bir namaz, Ramazan ayına ait olan bir namaz, Allah Azze ve Celle bunu bir de ümmete farz kılarsa, yani biz devam ediyoruz diye Allah Azze ve Celle bunu ümmete farz kılarsa, ben bundan korktuğumdan e, dolayı ben şey yapmıyorum, e, namaza çıkmıyorum e, diyor. Veya mesela başka bir hikmet ne olabilir? İnsanlar Resulullah'ın sürekli bunu yaptığını duysalar, bunu Ramazan'a ait bir vacip gibi, oruç gibi algılayıp, Bunun üzerine sürekli eziyet çekmesinler diye. Peygamber vesselam ne yapıyor? Namaza çıkmıyor. Ama kendisi farz kılınma korkusundan dolayı ben namaza çıkmadım diyor. Ve Resulullah döneminde bu terk ediliyor. Ama insanlar bunu terk etmiyorlar. Bak önemli olan nokta burası. İnsanlar bu namazı terk etmiyorlar. Geliyorlar camiye, mescide, mescid-i nebeviye. Namazlarını mescid-i nebevide kılmaya devam ediyorlar insanlar. Tamam Bu ne zamana kadar devam ediyor? Bu sahabenin biri diyor ki bu Resulullah'ın döneminde böyleydi, Hazreti Ebu döneminde böyleydi, Hazreti Ömer'in döneminde de böyleydi. Bir gün Ömer mescidi ziyaret etti. Baktı ki insanların bazısı kendi kendine namaz kılıyor. Bazısı arkasına 3-5 kişi almış cemaatle namaz kılıyor. Bir bazısı tek başına oturmuş bir şey yapıyor. Keşke dedi bunları tek bir imamın üzerine toplayabilseydik. Yani böyle ayrı ayrı dağınık namaz kılmak yerine Tek bir tane imam olmuş olsaydı da, tek bir imamın üzerine toplayabilseydik diye. Ve insanları Hazreti Ömer'in arkasında namaza topla Şey, Ubey İbni i Ka'b'ın arkasında namaza topladı. Ne olmuş oldu o zaman? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başladığı, sonra özel bir sebepten dolayı terk ettiği bir namazı, Hazreti Ömer o özel sebep ortadan kalktığında tekrardan peygamberin yaptığı şekilde dönderdi. Yani sünneti ihya tekrardan. Öyle mi? Bu cümlelere dikkat edin. Ha, bunlar önemli cümleler. Yani Resulullah özel bir sebepten dolayı terk ettiği bir sünneti Ömer an o özel sebep ortadan kalktığı için tekrardan asli haline geri dönderdi. Peygamberimizin yaptığı şekil cemaatle kılınma şekline geri dönderdi. Ve bu teravih namazının başlangıcı oldu. Ve daha sonra akabinde bütün İslam beldelerinde ondan sonra teravih namazı kılınmaya başladı. Ama neyle? cemaat şeklinde. Burası anlaşıldı değil mi? Şimdi Hz. Ömer birinci gün mescide geldi. İnsanları bu halde gördü. Daha sonra bunu düzeltti. Bu düzelmiş halini görünce ne dedi? نِعْمَةُ الْبِدْعَةُ هَذِهِ Bu ne güzel bidattır dedi. Öyle mi? Yani bu ne güzel bir bidattır. İnsanları biz ne yaptık? İnsanları bir hal üzerine topladık dedi. Şimdi bu, bu teravih namazının meşru kılınma şeyini anlattık. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bunu Bu kısa üzerine düşünülmesi gereken meseleler var. Yani çünkü hem usul bize usul olabilecek bazı meseleler var. Şimdi onu söyleyeyim. Bunların birincisi asli bir mesele. Hepimizin bilmesi gereken bir kural var. El hükmu yeduru ma illatihi vücudan ve El hükmü yeduru ma illatihi vücudan ve Ne demek bu? Yazayım mı? İşte yazayım mı? yoksa ağızdan yazabiliyor musunuz? Kaleminiz mi yok? k mu yadurumati iyi vücuden vadem hüküm illetinin varlığı ile beraber var yokluğuyla beraber yoktur Tamam hüküm illetinin varlığı ile beraber var illetin yokluğuyla beraber yoktur yani daha tam orijinal metni söyleyelim hüküm illetiyle beraber döner illet var olduğu müddetçe hüküm vardır illet olmadığı müddetçe de şey yoktur hüküm yoktur Şeriat, bir şeyi meşru kıldığı zaman veya bir şeyi nehyettiği zaman, bu meşru kılmak, bu talep veyahut da bu nehy iki türlü olur. Ya illeti bellidir, hükmü illetine bağlamış, öylece o hükmü ortaya koymuştur veya hikmeti, illeti belli değildir. Tamam Ya illeti bellidir, o illetle beraber şeriat onu, şeriat onu meşru kılmıştır. Veyahut da değildir? İlleti belli değildir. İlleti belli olmayanlara ne diyoruz? Ta'abbudî hükümler diyoruz. Tamam mı? İlleti belli olmayan hükümlere ta'abbudî hükümler diyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela diyelim ki şeriat içkiyi bize haram kılmıştır. Değil mi? Niye bize içki haram kılmıştır? Sebebi belli mi? İllet belli mi illet? Sarhoşluk verdiğiğinden dolayı. Öyle mi? O zaman bu ne demektir? Bak, el-hukmu yaduru <gülüyor> ma Sarhoşluk bulundukça hüküm mevcuttur. Sarhoşluk ortadan kalktıkça hükümde ne yapar? Hükümde ortadan kalkar. Yani mesela diyelim ki şuraya bir tane üzüm suyu getirdiler, koydular. Bu üzüm suyu sarhoşluk veriyor. Bak, aynı üzüm suyu. Şu anda bu ne oldu? Haram olmuş oldu, öyle mi? Ne olduysa oldu, bunun içindeki sarhoşluk verici şey kalktı gitti. Sarkoşluk vermiyor artık, normal bir içecek oldu. Üzümün suyu oldu yani. Üzümün sıkıldığı su oldu. Bu şimdi ne oldu? Helal oldu, öyle mi? E aynı üzüm suyudu, içindeki illetin değişmesiyle ne oldu? İçindeki illetin değişmesiyle hüküm değişti. Bu nedir? İlleti belli olan hükümlerin hepsi böyledir. Bu bir örnektir. Şeriat illetini beyan etmişse illet budur, tamam. Deve eti yendiği zaman abdest bozulur. Öyle mi? Devenin büyük olması, küçük olması, öyle mi? Dişi olması, erkek olması hiç hükmü değiştiriyor mu? Değil. Niye? Çünkü bu ta'budidir. Deve eti abdesti bozar, bu kadar. Niye bozduğu belli değil. Ama Resulullah deseydi ki dişi deve eti dişi olduğundan dolayı abdesti bozar. Mesela ne olurdu? Dişi olmayan deve eti, abdesti bozmazdı. Anladım. Niye? Çünkü burada sebebi belirtilmiş, illeti belirtilmiş. Anlaşıldı. Veyahut da deseydi ki, e, mesela örnek veriyorum. Deve eti şu hastalığa sebep verdiğinden dolayı abdesti bozar. Deve etinden sonra abdest alınız, misal. Sonra diyelim bir deve eti çıktı, Arabistan dışında bir deve çıktı piyasaya. Bu deve şeyi bozmuyor. O hastalığı oluşturmuyor. Mesela araştırma yapıldı, o devede o hastalık yok. Sadece bu hastalık Arabistan'da bulunan develerde mevcut olan bir şey. Ne diyecektik o zaman? Arabistan develeri abdesti bozar. Onun dışında neyi bozmaz. Abdesti bozmaz. Anlaşıldı. Yani hükümler taabbudi ve illeti belli olmak üzere iki kısımdır. Daha budi hükümlerinden kasıt ne? Allah bizim onunla kendisine ibadet etmemizi istemiş bu kadar. İlleti belli olan hükümlerine illet var, hüküm var. İllet yok, hüküm yok. Şimdi Resulullah vesselam, kendi meselemize dönelim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam teravih namazını insanlara kıldırdı mı? kıldırdı. Öyle mi? Sonra terk etti. Eğer Resulullah bunu mutlak olarak terk etmiş olsaydı bir daha kılmayın demiş olsaydı birileri bunu kılmaya çalışsaydı bu ne olmuş olurdu? bidat olurdu. Öyle mi? Ama ne Resulullah? Ben size farz kılınma korkusundan dolayı bu namazı size kıldırmıyorum. Peki Resulullah vefat ettikten sonra bir şeyin farz olma veya haram olma gibi bir korkusu var mıdır? Yoktur. Öyle mi? Öyleyse o Bak bu sünnetin terki illetten dolayı yapılmış öyle mi? İllet ortadan kalktı mı şimdi? Resulullah vefat etti, farz kılınma, haram kılınma korkusu da bitti. O zaman hüküm tekrardan ne olmuş oldu? Asla dönmüş oldu. Öyleyse, hakikat anlamında, ıstalah anlamında Hz. Ömer'in yapmış olduğu olmuş oldu? Bir sünneti ihya etmek. Belli bir illetten dolayı terk edilen bir sünnet daha sonra ne olmuş oldu? Hz. Ömer tarafından o illet kalkınca ihya edilmiş oldu. Tamam Güzel. Peki Hz. Ömer'in buna bidat demesi o zaman ne? Lugat anlamında. Öyle mi? Çünkü ıstılah anlamında bu bir şey değil, bu bir bidat değil. Hz. Ömer var olan bir sünneti illet kalkmış tekrardan geri dönemiş. Niye? Daha önce de söyledik. Çünkü biz ee, konuştuğumuz, hüccet kabul ettiğimiz Resulullah ve onların onun sahabeleri değil mi? Roman olup da Arap diliyle Allah azze ve yaklaşmamışlar. Yani kullanmış oldukları her şey şer'i ıslah değil. Arap olup da Arap lügatıyla Allah azze ve kulluk etmişler. Öyle mi? Onun için hem kendi lügatlarında kullandıkları kelimeleri kullanmışlar hem de şeriatın onlara yüklediği manaları kullanmışlar. Yani o toplumdan bir tanesi lügatta yaygın kullanılan ve şeriatın ayrı bir mana yüklediği bir kelimeyi kullandığı zaman bakmamız lazım. Şer'i manasını mı kastetmiş? Yoksa lugavi manasını kastetmiş değil mi? Mesela bizim için böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an bize indirilmiş olsaydı, bizim toplumumuza indirilmiş olsaydı biri Bidat dedi mi bu bidattır çünkü şeriat bidata bir mana yüklemiş. Öyle mi? Şeriat bidate bir mana yüklemiş. Ama Araplar için böyle değil. Tamam şeriat ona bir mana yüklemiş ama onların kendi dilinde de onun neyi var? Onun ayrı bir manası var. Tamam mı? Onun için bakmamız lazım. Hangi manayı kastetmiş? Olayın hakikatine baktığımız zaman Hz. Ömer hangi manayı kastetmiş oldu? Lugat manasını yani yenilik anlamında, güzellik anlamındaki manayı kastetmiş oldu. Yoksa velev, e, velev diyorum ha bunu kastetmiş olsa bile yaptığı hakikaten gene bid'at değil. Velev bunu kastetmiş, velev diyorum yani ıstılah manasını kastetmiş olsa bile yaptığı ne değil? Yaptığı bir bid'at değildir. Onun için ehli bid'atın bütün İslam aleminde icma ile neredeyse tatbik edilen teravihi, kendi pis bid'atlerine delil alması asılsız bir delildir. Öyle mi? Yani bunu niye açıklama gereği duydum? Şundan dolayı açıklama gereği duydum. Bir bizi ilgilendiren bir yönü var. Yani illetli olan hükümlerde hükümler mutlak değildir. illetlerine bağlıdır. Bir bunu anlatmak istedim. Bir de ayrıyeten çok şey istiddan edilen. Çünkü bütün İslam aleminin ortak bir uygulaması olduğu için bütün bidat tayfelerinin istiddan etmiş olduğu bir kıssa bu. Bak işte demek ki bidat, güzel olan bidat yapılabilir e, demişler. Bu kıssanın da yani teravihin de bununla hiçbir alakası yok. Teravih var olan bir sünneti ihya etmektir. Evet. Fakal sallallahu aleyhi ve sellem ki ne raculun iza qama ma'al imami qad beraber namazı kame ettiği zaman hatta yasarüfer takibi terine kal kutibe lahu kıyamu leyleti gecenin kıyamına cezre oraya yazılır. Fakal Ali selatu vesselam men qama ramadana kim ramazana imanı dereceli cüne Allah'tan bekleyerek ikame ederse bu feradebu mertekademe geçmiş olan günahları bağışlanır. Bu Bu sabit olan bir sünnettir. müslüman onun terk etmesi gerekmez. Amma rekatının adedini gelince taram yasbut. Bir şeyun anin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme anin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda bir şey sabit olmamıştır ve el emru fi dâlike vâsiyun burada emir bu, genişliktir evet şimdi sıra geldi şeyi anlatmaya yani e, teravih namazının faziletini anlatmaya burada söylemiş olduğu şeye gelince e, bütün kıyamülleğ le ait olan Faziletler hepsi teravih namazı içinde geçerli. Tamam? Geceleyin kılınan namaza ait olan 1- Bütün faziletler Hepsi aynı zamanda neyin içinde geçerli? Hepsi aynı zamanda teravih namazı için geçerli. Yani geleceğiz zaten kıyamülle ile. Kıyamülle ile geldiğimizde zikredeceğimiz bütün faziletler aynı zamanda teravih namazı içinde geçerlidir. 2- Bir ibadetin Ramazan'da daha fazla fazilet aldığı bütün hadisler ne içinde geçerlidir aynı zamanda? Teravih için de geçerlidir, öyle mi? Ailiyetten bir de Resulullah'ın söylemiş olduğu bu hadisler de teravih için söylenmiş olan özel hadislerdir, tamam mı? مَنْ قَامَ رَمَدَانًا اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمًا مِنْ زَنْبِ Yani kim bu şekilde iman ederek, inanarak ve icrini Allah'tan bekleyerek bu ibadeti ifa ederse onun geçmiş olan günahları ne yapılır? Geçmiş olan günahları affedilir. Tabi Cumhur ulemaya göre burada kastedilen büyük günahlar değil. Değil mi? Büyük günahlar da tövbe şarttır. Kastedilen burada ne? Kastedilen burada küçük günahlardır. Bunun delili de nedir? Bunun delili de şudur. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte ne demiştir? Eee 5 vakit namaz, Ramazan'dan Ramazan ve iki Cuma'nın arası günahlara kefarettir. Büyük günahlardan kaçınıldığı zaman Če mi? 5 salavati و Ramadana ila Ramadana و و الجمعة ila الجمعة كفارة لما بينهن إذا اشتنبت الكبائر Allah Azze ve Celle da ayette ne demiş? Demiš ki إِن تَشْتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ yolunduğunuz büyüklerden kaçınırsanız biz sizin diğer günahlarınızı ne yaparız af ederiz. Demek ki o zaman bütün bu tip hadisler yani kim şunu yaparsa günahları af onur kim böyle yaparsa günahları Affonur denilen hadisler başka hadislerle kayıtlıdır Neyle kayıtlıdır küçük günahlar büyük günahlardan kaçın kaçınmak gerekir ki küçük günahların olsun af olunsun yani bunlar büyük günahları ne yapmazlar af ettirmezdir Evet Şimdi feyy sünnetün sabitetün layen bagilil muslimi terkuhâ dedik. Sonra emme adedü rek'âtihâ okuyalım. Ve emme adedü rek'âtihâ. Lem yasbut fi şey'un an nebiyyi sallallahu aleyhi ve nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey sabit olmadı. Vel emru fi zâlike vâsım. Bu la emir genişliğidir. Kadri şeyhü'l İslamî İbn Teymiyye rahimeullah lahu an yusanniya 20 raka'atan namaz kılın için 20 rekat vardır. Kemahu ve min mezhebi Ahmedi Ahmed, Ahmed e, min ve Şafii Ahmed e, Şafii meşhur olduğu gibi. Wa lahu an yusanniya 60 ve salatiyle namaz için 36 rekat vardır. Kemahu Maliki Maliki Maliki olduğu gibi vadahu Namaz musanniyan nawaslun vardır ya hada'şerate rak'atan ve tadasa'aşra te 11 rekat ve 13 rekat vardır ve kullun bunların hepsi güzeldir tayakunu teksiru rak'ati rakatların eee çaltılması azaltılması mehas turi turu li kıyami ve kasrihi kıyamın uzunluğuna kısalığına bağlı olarak rekatler çaltılır ve kısaltılır Wa Umar radiyallahu anhu lamma jamaa'a an-naasa 'ala Ubayy insalla Ubayy üzerine toplandığı zaman Ömer radiyallahu anhu senne bihim onlara namaz kıldı. Ashliyn rak'aten 20 raket namaz kılındı. Wa sahabatu radiyallahu anhum sahabeler radiyallahu anhum minhum men yuqillu onların kimileri kısalttırdı, wa minhum men yuksiru yuksiru kimileri de çalttırdı ve hadd-ul mahdud e, serdolan hadd la nas alayhi min'al bunun üzerine bir nas yoktur evet şimdi şeyin rekatlarına gelince teravihin rekatlarına gelince biz daha önce dedi ki peygamber aleyhissalatu vesselam gece namazını hiçbir zaman 11 veya 13'ün üzerine çıkarmamış tamam en son kılmış olduğu hadd nedir en son kılmış olduğu hadd 11 ve o da bazileri wader'de 11'dir. Hazreti Ayşe annemiz ne diyor? Ma kanna Rasulullahı yazidu fi Ramazana ve la fi gayrihi ala 11 rekat. Peygamberimiz ne Ramazan, ne de Ramazanın dışında 11 rekatın üzerine asla şeyi çıkarmazdı. E, namazını çıkarmazdı diyor. Yani Ramazanı da içine dâhil etti, Ramazanın dışını da içine dâhil etti. Öyle değil mi? Bu Hz. Ayşe'den vârid olan İmam Müslim rivayet 11 rekat. 2 İbni Abbas Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın gece namazının 13 olduğunu söylüyor. İbni Abbas Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın gece kıldığı namazın 13 rekat olduğunu söylüyor. Tamam mı? da buna dahil. Dedik ya zaten teravih namazı gece kılınan namazdır. Öyle mi? Sadece Ramazan'da olduğu mı ismi ne olur? İsmi olur, Güzel. Şimdi bazı rivayetlerde 11 diyor, bazı rivayetlerde 13 diyor. Burada alimler iki tane yön izlemişler. Bazıları demişler ki bazen 11 bazen 13 kılardı, En son haddi 13'tür kıldı. Bazıları demişler ki hayır demişler. Normalde peygamberimiz 11 kılardı. Bu iki rekat o gece namazını akabine fecrin sünnetinden önce oturarak kılmış olduğu iki rekat vardı ya peygamberimizin. Geçen dersimizde anlattık ya. Dedik Resulullah 2 rekat kılıyordu. Ne zaman? Ümmü Seleme ve Ayşe annemizin rivayet ettiği namazını bitirdiği zaman Ee, gece namazını oturduğu yerde iki rekattır. ''A bu iki rekattır.'' diyor. Görenler bunu karıştırıp 13 üç olarak zikretmişler. Yani bir bütün olarak 13 üç rekattır. Yoksa gece için kılmış olduğu müstakilo fitir demiş olduğumuz namaz o kaç rekattı? O 11 bir rekattı. Evet demişler. Allahu alem. Tabi değil mi bunların hepsi birer yorum, biri birer şey değil. Hiçbiri birer nas değil. Onun için bazı alimler 11 bir Rekat kılınmasını söylemişler. Resulullah 11 kıldığında nasıl kılıyordu Ayşe annemize sorduklarında? 4 kıldı onun güzelliğini de uzunluğunu da sorma sonra bir 4 daha kıldı. Sonra ne yaptı? 3 rekat kıldı diye. Zaten genel yaygın olan da bu. Yani 2-2 tabii, 2-2-4 yani bir bütün olarak 4 değil de. 2-2 kılınıyor, 4 ara veriliyor. Bir daha 4 kılınıyor, sonra şey, vitir olarak da 3 rekat akabine kılınıyor. Bu sünnette sabit olan bir şey, tamam mı? Bir de 20 rekat var. 20 rekat e, nereden çıkmış? 20 rekat da Hazreti Ömer'in Ubey İbn Kıbe'ye 20 rekat kıldırdığına dair rivayet var. Tamam? Ubey İbn Kıbe'ye 20 rekat kıldırttığına dair vitir dışında rivayet var. Hâkeza Medine ehlinden olup da 20 rekat kılındığına sahabeden 20 rekat kıldırıldığına dair rivayetler var. Bir de 36 var. Vitri ile beraber 39 bitirsiz 30. Bu nereden çıkmış? Bu da İmam Mali'nin mezhebinde var. Çünkü İmam Mali'nin mezhebinde şöyle bir şey var. Medine ehli kendi dönemlerinde 36 rekat kılarlardı diyor. Biliyorsunuz İmam Malik için Medine ehline amelî hüccettir. Tamam? Çünkü Medine ehli Peygamber Peygamber'i görüp ondan aldıkları için her şeyi bir nevi Medine ehlinin bütün şeylerini amellerini İmam Malik hüccet kabul etmiş. tabi ihtilaf etmedikleri ameller ya. Yani. yani üzerine tüm Medine'nin üzerine ittifak ettiği ameli. İmam Malik hüccet olarak kabul etmiş. Onun için Maliki mezhebinde 36 var, var. ile beraber 39 var. Bir de 40 rekaat var. Peki bu 40 rekat nereden çıkmış? 40 rekat aynı rivayette rivayette bir tane sahabenin 33 tanesi vitir, şey, e, 33 tanesi teravih, 7 tanesi de vitir olmak üzere 40 rekat kıldığına dair bir rivayet var. O zaman Şeyhülislam İbn Teymiye'nin buradaki sözü ne demek? Yani veya Şeyh bu sözü niye zikretti? Şundan dolayı zikretti. Çünkü bazıları bu son dönemlerde 11 rekatın üzerinde teravih kılmak bidattır dediler. Yani Hz. Ayşe diyor ya peygamber ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın dışında 11 rekatın üzerine namazını çıkarmazdı diye. Bundan yola çıkarak bazıları peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ameli budur. Bu sebepten dolayı da 11 rekatın üzerinde namaz kılmak bidattır dediler, tamam mı? Ve 11 rekatın üzerinde de namaz kılmadılar. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Çünkü bu konuda Peygamberimizin sahabesi farklı bir şekilde namaz kılmıştır. Sahabe hepsi bunu görmüş, bunu ikrar etmiştir. Tâbîm farklı bir şekilde namaz kılmıştır. Bu neyi gösterir? bu işte genişlik olduğunu gösterir, tamam mı? Yoksa bütün onlardan sonra gelen sahabenin bir bidat üzerine ittifak etmeleri ne olamaz? Mümkün, olamaz çünkü sahabenin icmansı zaten hüccettir. Sahabe bunu görmeleri, yani farklı farklı rekatlarda namaz kılındığını ve kıldırıldığını görmeleri ve buna sukut etmeleri bu işte ne olduğunu gösterir, bu işte genişlik olduğunu gösterir. Niye? Bak şu da önemli, hadi diyelim biri şunu dese bize Ya bu meselenin tafsilatı var ama biz kısa tutalım. Diğerim dese ki bizi de sorulanı ameli ilgilendirir. Bizi başkalarının ameli ilgilendirmez. Öyle mi? Dese ki bizi resulullahın ameli ilgilendirir, başkalarının ameli ilgilendirmez. Resulullah 11 rekat kılmış. Diğerleri 20 kılmış, 36 kılmış, 40 kılmış bana ne? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam 11 rekat kılmış dese biz buna menheç itibariyle nasıl cevap verebiliriz? Menheç itibariyle. Yani fıkıh fıkıbı kenara bırakalım. Menhec itibariyle nasıl cevap verebiliriz? Ehli sünnetin menheci ile nasıl cevap verebiliriz? Eee Tam bunu pratikleştir. Bu bir işte bu menheci. Bunu pratikleştir. Pratik cümlelere dök. Sünnetim, sünnetim, bunu pratikleştirin. Ağabeyinin söylemiş olduğunu pratikleştirin. Sahabenin bu fiilden anlayışın, şık olduğunu gösterir. Tamam. Doğrudur. Senin getirmiş olduğun hadis doğrudur. Senin hadisten anladığın da doğrudur. Ama sahabe bu hadisten bunu anlamamışlar. Öyle mi? Biz ne demiştik? Bak kendi menhe, menhece anlatırken, itikat dersinde. Bunu şöyle bir örnekle vermiştik. Demiştik ortada bak, örneğin sebebi de bu tip meselelerde zaten. Ortada bir yazılı metinden farklı farklı anlayışlar çıkabilir. Ama sahabe ne anlamışsa o bütün anlayışların önündeki anlayış odur, hepsinin önüne geçirilmesi gereken odur. Bu bütün tarihte olmuştur dedik. Yani metinler, yazılı metinler insanlar tarafından farklı algılanmıştır. Yazılı metin özellikle kendi ahdinden uzaklaştığı zaman farklı şekillerde anlaşılmıştır işte tercih edecekleri bir anlayış olmadığından dolayı insanlar fırkalara bölünmüştür öyle mi? Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, hakeze bu ümmet olsun usullerinde o farklı anlayışları ne ile tercih edeceklerine dair doğru bir usul olmadığı için insanlar bölünmüştür. Biz ne dedik? Ehli sünneti Allah'ın korumasının yani bu anlamda e, it, e, bir birlik içinde olmalarının sebebi nedir? Bu usuldür. Yani anlayışları farklılaştığı zaman bir nas'tan yazılı metinden Kimin anlayışına giderler? Sahabenin anlayışına giderler. Tamam mı? Sahabe bunu anlamış mı? bunu anlamamış. O zaman böyle bir anlayış olamaz. Öyle mi? Veya senin bu anladığınız zıddını hepsi birden anlamış. O bir kişinin anlamış olduğu anlayışı ne olamaz? Doğru bir anlayış olamaz. O dönemde buna müsaade edilmesi en hayırlı zamanda yani üç asırda buna müsaade edilmesi neyin göstergesidir? Genişlik olduğunu göstergesidir. Tamam mı? Yoksa hadisin zayıf olduğunu değil ha. Bu hadis de var. Ama bu hadis Son noktadır. Üstü altı olamaz demek değildir. Bunun neyi vardır? Bunun üstü de vardır. Ayrıyeten zaten ikinci bir yönde bu bir tatavu'dur ve tatavu'larda da hat olmaz. Öyle değil mi? Bu bir tatavu'dur ve tatavu'larda da hat olmaz. Niye? Çünkü mesela vitir 1 üç, 5 öyle değil mi? Kılabiliyoruz mesela. Yani ne için? Bunda bir hat söz konusu olmaz çünkü Peygamberimiz son haddi koymamıştır. Bundan fazlasını yapmayın dememiştir. Evet. faci meslim olan çoğu fitavihü sennu salata da yaqilunaha ma muctarun hazun qulur namaz ve o namazı da etmiyorlar wala yatma fi ruku'i wala fi sujudi secde ve rukuda unutmayın, olmuyor fakat tumaniyetu rukn tumaniyet rukundur bol matlubu namazda talep edilen namazı sarab edilen huzuru kalbi beyne yedillahü teala kalbin Allah'ın Allahu Teala'nın önünde hazır olmasıdır. Ve etiazu bi kelamillahi haina okunduğu zaman Allah azizenin keramının tazim edilmesidir. Yok ve etiazuu ittiazı nasıl ney? İttiaz kelimesinin şey ney? Fiili mazisi ney? Hı? ittada değil mi On aslı ne i'taada değil mi i'u vav taa döndü sonra tetede idgam oldu ittaz oldu i'u taaza On aslı ne va aza yani sulasi mücerredine va aza tamam o zaman ne oldu va aza ne demek büyütmek demek değil değil mi öğüt almak vaaz almak demek yani ittiazu bi kelamillahi hina yutla Allahu Teala'nın kelamı okunduğunda ondan vaaz almak Ondan ne almak? Ondan mev'ize almak, ondan etkilenmek, evet, öğüt almak. وَهَذَا لَا يَحْسُنُ Bu, olan acelede meydana gelmez. uzun olması ile beraber namaz on rekattir. Bak, güzel kardeşim, daha henüz haber gelmedi. Kale, haber gelmeden cümleye son noktayı ne yapmıyorduk? Koymuyorduk. Öyle değil mi? Vesalatu ashru rak'atin ve salatu ashru rak'atin 10 bir namaz. Ma'atu'l-kiraati uzun kıraatla beraber ve tumani'nati ve tumaniyetle beraber evla daha evladır. Tamam? Şimdi geldi işte. Min isrine rak'atan 20 rekattan me'al acedetil mekruh olan ile kılının 20 namazdansa kıraati uzun olan ama rekatı 10 rekat olan namaz daha evladır. Tamam? Evet. Bi'en la duk das ve Çünkü namazın özü ve onun ruhu ruhu ve kalbin Allah ve celle'ye Bazen azlık çoltuktan daha hayırlıdır. Nice az olan وَرُبَّ قَلِيلٍ Nice az olan خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ e, Çok olandan daha hayırlıdır. وَكَدَلِكَ تَرْتِيلِ بِقِرَيَةِ اَفْتَلْ مِ السُرْعَةِ Kur'an'ın tertil üzere okunması da hızlı okumaktan daha efteldir. وَالسُرْعَةُ مُبَحَةُ مُبَحَةُ Hızlı okuma يَلَّتِي لَا يَحْسُلُ مَاهَا Iskatu şey'in min el e, kendisi hızlı okunmasıyla beraber harflerden bir şeyin düşme düşmemesi muhhaban hızlı okumadır ve sur'atul <gülüyor> Mubahatu muhhab olan surat hangisidir <gülüyor> o öyle bir surattır ki la yahsulu ma'ha onunla beraber yani hızlı okumayla beraber hasıl olmaz isqatu şey'in min hurufi harflerden bir şeyin iskat olması hasıl olmaz In eskata, ba'da l-hrufi, šajet bazen hrata, da bi acihli srati, hzli okumakna dorežno, nem jecud darike, bu caiz, olmaz. Ve inha, anhu, on, ondan nehy edildi. Ve emna izah kar'a, qiraeten, beyineten, ačik bir fikrat okumaja, gelince, jantafi'u bihen musalluunah, kalfeha. Kalfehu. Khalfehu Vemme izah karaa kiraeten, <greden> beyineten, ama açık bir kiraetle okunmasına gelince يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسَلُّونَ خَلْفَهُ Namaz kılanlar, onun arkasında bu okumadan faydalanırlarsa فَحَسَنٌ, bu güzeldir. Tamam? فَقَيَ اللَّهُ Onlardan <greden> olanlar لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ Kitabı anlamazlar اِلَّا مَانِيَّ Ancak koruntuları Ej, hey, tilaveten bila fahmin, anlamadan okumak. Vel muradu min inzali l-Kur'ani, Kur'an'in indirilmesinde murad, fahmu maanihi vel amalu bihi, onun manasıyla anlaşilması ve kendisihle amel edilmesidir. La, kilavetu, La olan, mucerradu tilavetu, La mucerradu tilaveti. Mücered olan tilavet deyildir. Intehā kelamahu rahimulta. Intehā, kada muhu muhu a mehu olmaz değil mi intihal kelamı kimi sözü bitti şeyh, şeyh ulusami temiyendi mi rahimehullah şimdi bakın burada şeyh ulusami temiyye bir şey anlattı önce sonra bunun hikmetini beyan etti yani dedi ki rekat sayılarının değişmesi bu meşrudur sünnettir isteyen dilediğini yapabilir ama burada bize bir şey de öğretmiş oldu dedi ki rekat sayısının değişmesi keyfi olmaktansa namazın şekliyle alakalı bir durum olması daha güzeldir. Eğer imam namazda kiraati uzun tutacak ve tertil üzere okuyacaksa rekat sayısını azaltması iyidir. Değil mi? Çünkü hem rekat sayısı çok uzun olan Hem de içinde okunan kiraat çok uzun olan namaz arkadaki insanlara namazdan ziyade meşakkat olur. Yani yorgunluğu namazdan elde edilmesi gereken faydalara ağır basar. Öyle mi? Ama rekat sayısını az tutarsa Kıraati okursa hem insanlar yorulmamış olur hem de o okunan Kur'an-ı Kerim'den ne yapmış olurlar? İstifade etmiş olurlar. Tamam mı? Yok eğer az ve hızlı okuyacaksa manayı ihlal etmemek müddetçe yani harf düşürmeyecek kadar süratli diyelim okuyacaksa o zaman da nedir? Rekatın bereketinden faydalanmaları güzel olur. Öyle mi? Birinde rekatın fazlalığı necrini alırlar öbüründe ise Kuran'ın Kur'an'ı güzel okumanın ağır ağır dinlemenin, tefekkür etmenin, tedebbür etmenin ecrini alırlar. Yani hangisini yapmak istiyorsa onu yapsın. İstiyorsa rekatları kıraati kısa tutsun ama rekatları uzun tutsun, uzun uzun rekatların ecrini alsın. İstiyorsa rekatleri kısa tutsun ama kıraati uzun tutsun. Kıraatin tertibin ve düşünüp fehmetmenin, eee Kur'an-ı Kerim'i düşünüp fehmetmenin ecrini insanlar alsın. İkisi de olur. Ama ikisini birden ihlal etmek bu namaza ne yapmak olur bu namazı? ecrinden insanları mahrum kılmak olur. Yani düşünün. Hem kısa tuttu rekatları, 11 rekat kıldı. Hem de e, hız e, çok süratli okudu mesela. E şey Kur'an-ı Kerim'i. İnsanlar bundan ne rekattan ecir aldılar? Ne kıraattan ecir aldılar? Öyle değil mi? Veya da işte şeyleri çok uzun tuttu. E, rekatları çok uzun tuttu, kıraati de çok uzun tuttu mesela bununla beraber insanlar yorgunluktan hiçbir şey anlamaz hale Gelirler. Onun için bu yani Belki biri sorabilir hani peki bunların içten en faziletli olan hangisidir? 11 var, 13 var, 20 var, 36 var, 40 var. Hangisini yapalım biz? Amellerde faziletin peşine düşen yani kulluk mertebesinde kemale arayanlar için. E bu adam mesela bazı insanlar vardır belki fark etmişsinizdir. E Allah azze ve celle onlara bunu lütfetmiştir. Amellerin her zaman en faziletli olanını araştırırlar. Yani bir şey anlatıldığında hemen sorar işte. Hocam peki ben bunu hangisini yapsam daha çok ecir alırım diye. Bu ibadetin eğer samimi ise insan bunda bu ibadetin kemale erdiğini gösterir ve kemale doğru gittiğini gösterir. Amellerin ihlasla beraber en ecirli olanlarına göz dikmek, en güzel olanlarına gözdikmek. Bunu bu sorulduğu zaman ne yapılabilirse Şeyh Husam Mütemi oradan bunu açıklığa kavuşuyor. İkisi de güzeldir diyor. Yani rekat sayısını uzatıp kıraati kısaltmak da, kıraati uzatıp rekat sayısını kısaltmak da ikisi de çünkü ikisinden de maksat hasıl olur. Tamam? Evet, devam edelim. Ha bir de tabi burada şeyi de söyledi. Yani mesela örnek olarak söylemek gerekirse diyelim özellikle Türkiye'de kılınan teravih yani namazı zaten daha başında hani iman konusunda namazla problem var. Yani önce namazın kabul şartlarına gelmeden önce iman namaz kıldıranların veya kılanların bu anlamda imanı ile ilgili problem olmakla beraber Ee, normal iman olsa bile mesela kılınan namazın şekli normal namazın rükunları yerine gelmiyor. Mesela Tuma'nine namazın rükunlarındandı. Öyle değil mi? Yani bu şekil kılınan bir namaz gene mahvul. İmamın secdede yaşlıların daha ayakta olduğu veya yaşlılar henüz secdeden kalkmadan imamın ikinci rekatın secdesini onlara e, tattırdığı bir namaz. E, ne olmaz? Kesinlikle namaz olmaz. e Bir de biliyorsunuz mesela işte jet imamlar. Yani bir de işin espri konusu, komedi konusu olan meseleler. İşte, 7 dakikada teravih kıldıran insanlar. İşte Diyanet'in müfettiş gönderip de okuduğu kıraati e, dinlettirmiş olduğu insanlar. Hele bakmayın bu kadar süratle yani 7 dakikada 20 dekatı kılan bir adamın okuduğu kıraatle namaz oluyor mu yoksa olmuyor mu diye müfettiş gönderdiği camiler. İşte kapısına maça yetiştirilir. E, teravihin zamanıyla işte dünya kupasıdır veya da böyle önemli e, futbola tapanlar için önemli olan ve maçların mesela karşı karşıya geldiği yerlerde caminin kapısına maça yetiştirilir diye yazı yazacak kadar alçak olan imamlık ismini uzaktan yakından lugat olarak da, ıslah olarak da hak etmeyen pis, necis müşrikler bunlar mesela nedirler? Bir de bunları görmüş olsa alimler. Yani bunlar kendi dönemlerde dediğim gibi belki sebbihisme rabbike'l alâ'yı okuyan adamdan konuşuyor yani. yani. Öyle bir ortam belki de var. Bir de bu zamanı görseler acaba bu zamanın insanların da imamlarını, imamlarını yaptıklarını görseler Acaba ne derlerdi? Evet. <tab> navnları, ve ba'du aimmeten nesacidi bazı ve yusennuun el ala večihil mešruhih e, teravih namazına mešru olan večih üzerine kılmıyorlar. Jel nam, çünkü onlar e, hız, su, hızlı da, e, hızlı fil hızlı okuyorlar, sur-aten hızlı bir okuşla hızlık لأنهم يسعون في القراءة çünkü onlar kıraatte okumayı hızlı bir şekilde okurlar suraten öyle bir okuma ki tuhillu bi eda'il kur'an'ı kur'an'ı eda etmeyi ne yapar eksiltir yani halel getirir alal vecih'is sahih'i sahih olan vecih'e halel getirir yani yanlışlık getirir velayetmaynun mutmain olmaz olmaz da velayetmaynun yapmıyorlar fil kıyam ve ruku ve yani neydi tumani ne? hareket etmiş olan her kemiğin tekrardan yerine dönecek kadar insanın beklemesi. Görebiliyor musun? Bunu yerine getirmiyorlar. Ne ruku'da ne secdukta vesaire. Evet. Hazır. <gülüyor> Anine tu rukmun el namazın rükunlarından bir rukundur. Buya huzura biadede biadadin aqalli min az adetli olanları alıyorlar. Fecm'aunu topluyorlar bele tafdiler recaati.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 Bir de en az rekat sayısını seçiyorlar. Yani 11 rekat tutuyorlar. Bununla ne yapmış oluyorlar? Fe'acmeune yani bu amelleriyle topluyorlar. Beyne taklilir rekaati rekatları azaltmayı ve takfifis salati namazda hafifleştirmeyi ve isaati'l kıraati ve kıraati de kötü okumayı. Yani bu üç şerri bir araya toplamış oluyorlar bu amelleriyle. Ve haza tela'ubun ibadeti. Bu da ibadetle oynamaktır. Fe yecibu aleyhim onların üzerine vaciptir. اَنْ يَتَّقُ اللّٰهَ وَيُحْسِنُوا صَلَاتَهُمْ Allah'tan korkmaları ve namazlarını güzelleştirmeleri onlar üzerine vaciptir. وَلَا يَحْرِمُ أَنْفُسَهُمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ Arkasındakileri de ve nefislerini de mahrum etmemeleri gerekir. مِنْ اَدَاءِ تَرَوِحِ عَلَى وَجْهِ الْمَشْرُعِ Ve meşru olan vecih üzere teravihi eda etmekten kendi nefislerini de arkalarında namaz kılanları da mahrum etmemeleri gerekir. Vaffak Allahu el Allah bütün herkesi muvaffak kılsın. Dile ma fihi salahu vel salah ve felah olana Allah herkese ne yapsın? Muvaffak kılsın. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya da söylemek istediğimiz bir şey var mı? Yok. Bu akhir o bu bidat. Tabi. Yani teravihlerin arasında mesela insanlar dinleniyorlar, ee, o dinlenme tamam o var ama o dinlenme esnasında işte bunu bir şey haline getirip e, bir de mesela halka sorsan bunu sünnet olarak yani kime sorarsan sor. Peki bu yaptığı nedir? Sünnettir der. Yani teravihlerin arasında Peygamber salat e, getirmek. Olmayan mesela diyelim ki örnek veriyorum. Biz şimdi teravih kıldık, arada dinleniyoruz, oturduk. Dedi ki dur kendimize bir salavat çekelim. Bu bidat olur mu? Olmaz. Çünkü Peygamber'e her an her zaman insanın salavat getirmesi meşrudur. Şeriat bunu meşru kılmış Ama hadi gelin bunu teravihlerin arasına kılalım dediğimiz anda bu ne olmuş oldu? Bidat olmuş oldu. Öyle mi? Çünkü dinde olmayan bir şeyi getirdik. Bak salavat vardır ama salavata özel bir vakit tayin edip O vakti selavat vakti olarak adlandırmak ve bunu koro halinde yerine getirmek bu dinde ne değildir? Bu dinde mevcut değildir. İşte o anda bidat oldu. Yoksa sen teravih aralarında bunun sünnet olduğuna itikat etmeden meşru olan bir amel zikir çekeyim. Boş oturmayayım mesela zikir çekeyim. Selavat da bir zikirdir. Ben Resulullah'a salat getireyim Allah da bana getirsin dersin mesela. Yapabilirsin. Ama hadi gelin ey millet bunu kılalım dediğin anda o zaman ne olur? O zaman iş değişir tamam? Bidat olur. Evet. Bu yaparken herhangi bir dayanaklar var mı? Yok, yok herhangi. Dayanakları işte şey yani e, bidat iki kısımdır, bidat-i hasene, bidat-i seyyye. Yani e, bu da tamam onlar zaten bunlara bidat diyorlar. Yani e, bilmeyenler değil, işi bilen şeyler, işi bilen vatandaşlar. Onlar da buna bidattır diyorlar ama bidat iki kısma ayırıyorlar. Diyorlar ki bidat iki kısımdır, bidat-i hasene vardır bir de bidat şey vardır, bidat-i seyyye vardır. Bu bizim yaptığımız bidat-i hasenedir diyorlar, tamam? bir alime dayandırıyorlardır Yok şimdi şöyle. İllaki bunu yok. Yani illaki mesela diyelim ki bu salatı e, bir alime dayandırma yok. Ama normal bid'at-i hasenenin var olduğunu söyleyen alimlere dayandırıyorlar. Anlaşıldı burasını. Yani tek tek her meseleyi götürüp bir alime dayandırmak yerine tarihte bid'atı iki kısma ayıran ve bid'atı ayırmış oldukları iki kısmı da bak Tek bu bizim yaptığımız bir şey değil. İşte mesela İmam Suyuti de yapmış mesela. İşte bak İmam Nevevi de yapmış mesela. Bid'ati iki kısma ayırmış. Ondan sonra bid'ati iki kısma ayırdıktan sonra da bak Hasan bidat demiş. Ondan sonra kötü bidat e demiş. Bizim yaptığımızda da bid'ati haseneye girer. Yani genel şeyleri bu. Hani tek tek meseleleri dayandırmak değil de o başlığı. yani bid'at mesela bazı alimler bid'ati 5 kısma ayırmış. İmam Şatibi gibi. İşte bak illa bütün alimler bidateti tek kefeye koymuyorlar. E şey estağfurullah. İbn Abdüsselam gibi İmam Şatibî dedi. Bidati 5 kısma ayırmış. Mesela bak işte bazı alimler bidatin bir mah bidat, haram bidat, e vesaire diye ayırmışlar. Tabi, e, biz daha önce de ne demiştik? Biz daha önce de şunu söylemiştik. Demiştik ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir konuda e, bir söz söylediği zaman ondan sonra icma ki icma zaten Ee, ümmetin delalet üzerine toplanması ne değildir? Mümkün değildir. İcma olursa iş değişir. Ama icma olmadığı zaman yani ferdi görüşler e, hiçbir şekilde ihtilaf bile olmazlar. Ferdi görüşler ihtilaf dahi teşkil etmezler. Şimdi mesela şu anda şöyle yaygın bir anlayış var. hani Bozuk bir anlayış var. Çünkü önce anlayışın temeli şuradan gelir. اِخْتِلَافِ ümmeti رَحْمَةٌ diyor adam. Peygamber demiş ki haşa ve kella. Peygamber böyle bir şey dememiş. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir. Öyle mi? İhtilafı rahmet gözüyle bakan bir topluluk ihtilaf arayacaklardır tabi ki. Öyle mi? Yani mesela 80 tane adam bir şey söylemiş, 3-5 tanesi bir şey söylemiş. Adam diyor bu konuda haram olmaz çünkü bu konuda ihtilaf var. Öyle mi? Böyle bir ihtilaf anlayışı yok. Biz daha önce dedik değil mi? Biz ihtilaflar nedir? İki kısma ayrılır. İhtilaf tenevuh, bir de ihtilaf tudat, yani i̇htilaf-ı tenavvu' ve de ihtilaf-ı tutat. Yani ziddî ihtilafı, bu de çeşit ihtilaf. Tamam? Hangi ihtilaf meşrudur? Tarafların ikisinin de delili olur. Veya ortada bir delil olur ama iki anlamaya da müsait olursa ya lugattan ya nuzul sebebinden ya pratikten, o değişir onun yönleri. O ihtilaf muteber olan ihtilaftır. Tamam mı? Ama tarafların birinin delili olur, öbürünün hiçbir delili olmaz veya delil olmayan bir şeyi kendince delil olarak ortaya atarsa bu ihtilaf ne olur? Zıtlık ihtilafı olur ve bu ihtilaf kesinlikle kabul edilmez. Hangi ihtilaf? Çeşit ihtilafıdır. İki tarafın da sahih delilinin olduğu veyahutta bir delil olur ama iki anlama birden salih olursa, iki anlama birden şamil olursa bazı işte ihtilafı gerektiren sebeplerden dolayı o zaman bu ihtilaf kabul edilmez. İşte peygamber demiş ki: "Fe inne kullu bid'atin dalalet." Bütün bid'atlar sapıklıktır ama işte İmam Suyuti demiş ki bid'at ikiye ayrılır. Olmaz. İmam Suyuti'nin sözü Peygamberin umumi söylemiş olduğu sözü taksis etmez, öyle mi? Bir bu usul denilen ilim boşuna mı var? Am nedir? Has nedir? Am nedir? Bütün fertlerini içine kapsayan demektir, öyle mi? فَإِنَّ كُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالَةٍ Kulle kelimesi Umumiyet ifade eden bir kelime midir? Bütün bidatleri kapsadı mı şimdi bu? Bunu ancak ne taksis edebilir? Kur'an, sünnet, öyle mi? Sahabe-i Veya işte bazı alimlere göre e, icma veya icmanın müstenedi vesaire bunu taksis edebilir. Ama sonradan gelmiş olan bir alimin söylemiş olduğu bir söz veya yapmış olduğu bir taksim bunu ne yapmaz? Bir de bid'ati iki kısma ayıran alimler kendi aralarında da ittifak edememişler mesela. Birinin bid'at dediğine biri bid'ati hasene diyor. Mesela İmam Nevevi bid'ati iki kısma ayıranlardan, İmam Gazali de bid'ati iki kısma ayıranlardan öyle değil mi? Mesela hasene ve seyyiye ediye. İmam e, Gazali'ye göre regaibde, kandillerde kılınan namazların hepsi nedir? Bidat-ı Hasene'dir. İmam Nebevi'ye göre Bidat-ı Seyyedir mesela. E şimdi biz ne yapacağız? Yani hangisinin görüşünü alacağız? Birine göre Bidat-ı Hasene desek güzel ecil almış olacağız. Öbürünün sözünü alsak yapanlar hepsi mel'un olacaklar. Çünkü Peygamber bir daha sahibine lanet etmiştir. Öyle mi? Birine göre yaptığı amel çok güzel, makbul Allah' ecrini versin diyeceğiz. Öbürüne göre boşuna yoruldun, çalıştın yoruldun ama ateşe yaslandı çünkü yaptığın boş ve ateşe girecek. Yani basit bir mesele değil, öyle mi? Eda daha bid'atı ikiye ayıranlar kendi aralarında ittifak edememişlerse, gariban avam ne yapsın? Onun yerine insanlara sünneti öğretmek. E sünnetle amel... Zaten bid'at meselesinin en büyük problemi sünnetin bilinmemesi bilinmediği toplumlarda sünnet, e bid'at ortaya çıkar. Tekrar söylüyorum, bid'at nerede ortaya çıkar? Sünnetin bilinmediği toplumlarda. Çünkü sünnetin olduğu yerde bid'ata ihtiyaç yoktur. İnsan günlük, yani alın elinize bir kitap peygamberimizin bir günüyle, gecesiyle ilgili okuyun. Zaten kapatıp kenara koyarsınız yani mümkün değil insan bunları yapamaz dersiniz. Hani bunları yerine getirmek zaten başlı başına problem. Şu anda bir müslümanın peygamberin gün içinde yaptığı bütün sünnet ibadetleri veya yıl içinde yaptığı bütün sünnet ibadetleri zaten yapabiliyorsa Yani en büyük şeref budur, en büyük velayet mertebesi budur e, insan için öyle mi? Bu mümkün değil. Yani o insanların ibadetlerine yetişmek, onlar gibi ibadet etmek mümkün değil. E adam bunları görse zaten hiç bidat düşünmeyecek yani yeni bidatler üretmeyecek zihni. Zihni var olan sünnetlerle nasıl daha fazla amel edecek, etmeye yorulacak? Ama olmadığı zaman zihin yoruluyor? Olmadığı zaman zihin, Yeni bidatler üretmeye, yeni bidatler türemeye yarıyor Ve zaten bidatler şeytanın çok güzel bir oyunudur, öyle değil mi? Mesela şu anda kandil bidatleri halkın ne seansları günah çıkarma seansları, öyle mi? Senede 4 gün, 5 gün sabaha kadar oturuyorlar, ondan sonra cennetin tapusunu ellerine alıyorlar. Bundan daha büyük bir zararı olabilir mi? İslam, 365 gün kulluk istiyor ama bidat dini 4 gün veya 5 gün bilemedi sağlam oldun mu o dört günde beş günde sabaha kadar yatmadın mı, yemek yapıp millete dağıttın mı, bir de şeker mekâh para mara çocuklara verdin mi zaten e, cennetten tapu almak, bir tarafa cennetin üstünden geçip gidiyorsun yani o kadar e, işi abartmışlar. Onun için bunu da fark ediyorsun, e, hissediyorsun mesela. Onun yerine mesela insanlar hayatlarına sünnetleri koymuş olsalar çok çok daha değişik bir şey olacaktır. Evet dediğim gibi yani bu e, bidat vardır diyenlerin, ilim ehli olanların tabi kendilerince de delilleri var, hani işte İslam'da iyi bidat olduğuna dair bazı deliller ortaya koymuşlar, yanlış anladıkları bazı deliller, delil olmayan deliller. Ama genel itibariyle avam olan insanların veyahut da genel bu konudaki külli delilleri, alimler bidatı iki kısma ayırmışlar, bidat-i hasene demişler, bidat-i seyyye demişler. Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz bir, bir, alimler bunda ittifak etmemişler. Bazı alimler bidatı iki kısma ayırmışlar. İki, Onlar da kendi aralarında ittifak etmemişler. Neyin bi dat-ı hasenine, neyin bi ı seyyiye'ye girdiğinde ihtilaf etmişler. 3. Alimlerin sözleri veya ota fikirleri, ihtiyatları Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini veya Kur'an'ın umumunu taksis etmez. Tamam? Anlaşıldı. Vakhiru dava enel hamdulillahi ve's-salatu